Günaydınlar bir ekonomi ekoloji programından daha bizim bu hafta bir konumuz var. Konumu tanıtmadan önce ufak bir giriş yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere dünya giderek daha fazla doğayı tüketiyor, daha fazla doğanı dengeliiyle oynuyor ve ülkeler bunu tabi üretim, büyüme kalkınma gibi temel gerekler üzerinden yaptığını öne sürüyor ve, Ee, çevrenin konu, e, korunmasına yönelik e, meselelere rahatlıkla sırtını dönebiliyor, göz ardı edebiliyor. Ee, fakat e, bu konulara, e, bu ekonomi ve ekoloji arasındaki çatışmaya, e, iki kavram arasındaki e, çelişkilere yer veren e, zaman zaman iyi örneklerini de e, sayfalarında... E, ...gören e, bir yayın var. E, Eko IQ dergisi. E, sivil toplum, e, iş dünyası ve e, çevre meselelerine hassasiyet gösteren... E, ...herkes bu sayfalarda kendilerine e, yer bulabiliyor. E, konuğumuz Eko IQ dergisinin yayın yönetmeni Barış Doğru. E, kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. E, Barış Bey'e sözü vermeden önce belki benim program ortağım Barış'ta bir şeyler söylemek ister. Tabii ki Barış'ta başlamadan önce konuk ilk konuğumuz oluyor kendisi. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yani gurur duydum bundan. <gülüyor> <ben. gülüyor> <Evet. gülüyor> tabii ekonomi ekoloji diyoruz programından da kaynaklı olarak. Bu sektörel bazda veya belli alanlarda nasıl yansıyor? Pratikte hangi konularda, hangi, alan, hangi ekonomik alanlarda? E, ...faaliyetler yürütülüyor, bir yayıncılık olabilir, temiz enerjiler olabilir, e, sürdürülebilir ulaşım olabilir, e, gir olabilir. Buradaki aktörlere bir ses verebilmek, onların konuyu nasıl ele aldığı, zorlukları nasıl açtığı, olumlu örnekleri dünyadan veya Türkiye'den... Uluslar ...uluslararası, ulusal veya yerel örnekleri nasıl e, bünyesinde birleştiği ve işlerin üstesinden geldiğini e, konuklarımızla ele almaya çalışacağız. Barış'a hemen sormak istiyorum Eko IQ fikri yeşil iş ve yaşam dergisi, Eko IQ çıkarma fikri <gülüyor> Ne zaman ve nasıl ortaya çıktı Biz Ocak 2010'da yayınlanmaya Başladık yani yaklaşık 3 sene oldu Ondan önce de 6 aylık Bir çalışma dönemi Geçmişti Yani aslında hani 21. yüzyıla dair bir Yeni bir yayın yapmak isteseniz hani Birkaç fikirden konu biri, evet, Birkaç yani, konudan birisi yani Benim için kişisel olarak tek fikir olurdu ama Ee, yine de yani e, çok düşünseniz de hani birkaç tane daha ekleyebilirsiniz ama e, çünkü çok açık ara büyük bir tehdit. E, yani bunu herkes artık e, kabul ediyor. E, yani e, gerçekten artık kabul etmeyenler marjinal konumda. Ya, bu inkarcıların sayısı da giderek düşüyor. E, şimdi durum şu yani biz bundan nasıl çıkarız? E, za geldi. E, üç yıl önce Türkiye'nin birazcık e, biz tam bu hazırlıkları yaparken aslında tam da böyle değildi. Yani Türkiye için böyle değildi. Dünyada da hani biraz e, yani süreç demek istediğim sürekli olumluya doğru gidiyor aslında. Kısa bir süre ama 3 sene çok kısa bir süre. Kısa ama çok değişiyor. Çok, çok hızlı değişiyor. Oldu. Yani biz bu dergiyi ben hep söylüyorum yani biz dergiyi işte karar verdik. Yani bir projeye karar verdik daha doğrusu. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. E, insanlarla konuşmaya başladık. E, yani çok benim arkadaşlarım hani samimi olanlar şey dedi yani. Olmaz yani. bu iş. Sen deli, delilik yapıyorsunuz <gülüyor> hani falan dedi. Size marjinal gözüyle bakıyorlar tabii. Tabii tabii yani. Ama şimdi biz biraz projeyi tabii farklı kurduk. Şimdi klasik bir çevre e, dergisi, e, yani gerçi Türkiye'de çok klasik bir çevre dergisi de yok. Evet. E, bu alanda hani ara ara çıkmış çok iyi yayınlar var. İnternet yayıncılığı İnternet biraz yayıncılığı daha aktif ama basılı aktif yayın var. olarak evet, basılı çok yok. Basılı yayında çok yok. Yani tamamen bu konuya fokus olmuş, odaklanmış. Evet. Fazla bir yayın yok. Biz burada aslında ne yapmaya çalıştık? ...tam da sizin dediğiniz gibi ekoloji, ekonomi arasındaki e, ilişki üzerine düşünmeye. Bizim sloganımız yeşil, yeşil, yeşil yaşam. Hani bu aslında e, şöyle e, yani insanların bir e, hayatlarını iki bölümde harcıyorlar. Bir işleri var, bir de geri kalanları var. Ama aslında bunlar birbiriyle çok etkileşim halinde. O anlamda sırf pür ekonomi falan e, zaten büyük hatalardan da biri. Hani e, ben şey diyorum yani bu... bu Şimdiye kadar en büyük küme ekonomi oldu ve ekoloji sanki bunun bir alt kümesi gibi görülmeye başlandı. Yani şimdi kaynak olarak doğa hani sadece görülüyor. Evet. Aslında hani ekosistem dediğimiz tam tersi ekonomi bence ekosistemin bir alt şeyi olabilecek. Olmalı. Olmalı. Aslında öyle olur. Tabii. Yani benim bu şeylerden noktalardan hareket ederek çıkardık. Bu yılın başında da işte iki aylık, iki aylık pilotlarla çıkmaya başlamıştık. Bu yılın başında hmm. bir delilik daha yapıp Aylık periyoda geçtik. Evet. Yine dediler yani siz yazacak bu kadar şey olur mu? Ya o kadar çok öyle bir şey yok yani gerçekten. Çok fazla yazacak Kesinlikle. şey var. Kesinlikle. Haftalık olmamızı Haftalık. bekliyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Geçen yıl önce TV'de bir konuklu olduk öyle konuştuk da yani espriyle karışık. Yani yapabilirsiniz. Eğer bu sizin e, böyle bir kadro şey yapabiliyorsunuz. Ekonomik sürdürülebilirliğini sağlıyorsanız yaparsınız. Evet. Yani bir sorun yok. Evet evet. Peki, Peki hazırlık sürecinde kimlerle konuştunuz? Kimlere gittiniz? Yani o aktörlerden biraz bahsedelim. Vallahi... Ve nasıl ikna ettiniz evet. diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle e, tabii biz hazır e, ikna almaya e, hazır e, kişilerle daha çok konuştuk diyebiliriz. E, oradan bir kitap da çıktı. Ben Umudu Yeşer diye onlar röportajla da oluşan bir kitap hazırladım. Hmm. E, ne zaman çıktı? Ocak 2010 dergiden bir iki ay önce çıktı. Hmm. Çünkü o altı aylık çalışmanın e, baktık ki yani çok bir malzeme birikti. Evet. E, yani 15 Daha fazla kişiyle görüştük de o kitapta 15 kişiyle hı hı. yapılmış Belki mülakatlar var. Belki yenileri gelebilir o kitabın değil mi? Ya Bizim aslında çok e, hani daha, birkaç kişiden daha söylediler. Yani bu devam etse güzel olur. Çünkü dünyada hı. zaten biraz da orada gördüm ben yani bunu evet. e, araştırırken. Dünyada e, bu konuda böyle yapılmış çok güzel mülakat kitapları var. E, röportajlar yapmışlar. 20 hı hı. tane çevre hı hı. işte gurusu diyorlar ya da işte çevre önderi. E, çok güzel e, durumu ortaya seriyor. Bizde hiç öyle bir kaynak bulamadım ben. Ya ben çok zorlandım. Sonra dedim ki yani işte aslında böyle bir kaynak olsa insanların da Türkiye'de bir eğer... ilk evet. aslında yaptığımız Tabii, şey. Tabii güncel bir şey yaptığımız için de biraz eskidi şu anda. Evet. E çünkü o zaman daha şeyi konuşuyorduk yani. Eee Kopenhag öncesi. Hmm. Kopenhag öncesini konuşuyorduk. Şimdi biz onun üzerine Kaç post Kyoto, Kyoto evet. Yani ama oturulsa bir yani biraz hızlı bir şekilde hazırlarsa çok yine güzel bir kitap olur bence. Kesinlikle malzeme e, var malzeme o çok konuda. çok var, daha fazla, da fazla. çoğalıyor. Ve bu konuda işte yayınlar artıyor. Yani siz zaten Açık Radyo bu konuda çok hı hı. yayın yapıyor ama... Yani ben çok seviniyorum. Çok fazla bu işle uğraşmak isteyen, taşın yani altına elini koyan çok insan ortaya çıkıyor. Evet. Bence iyi bir süreç. Evet, evet, evet. Peki şeyden bahsediyorduk. Tam bu işte paydaşları nasıl ikna ettiniz? Yani önce tabii ki bu fikre daha yakın olanlara tabii tabii. gittiniz. Yani Ömer zaman... abi geldik, yani konuştuk. <gülüyor> Doğrudan hani fikrimizi anlattık. Tabii eleştiriler de geldi. Yani eleştiriler, Hı -hı. bakışlar da istedik zaten. Yani e, fikir biraz öyle oluşur. E, hani çok iyi yaptınız, doğru yap, doğru yapıyorsunuz e, demedi kimse. Evet. Fakat e, çok iyi eleştiriler aldık. Bütün bunları, o feedback'leri e, topladık. Aslında ben biraz e, iş dünyası tarafını e, i̇ş merak ediyorum. Ha. Yani e, o onları nasıl ikna etti? İş ettiniz? dünyası buna aslında Onların çok, çok hazır. Yani hmm. iş dünyası bu konuda e, bir kapı açılmasını bekliyor. Hmm. Yani iş dünyası derken tabii e, yani... Bütünleye bir iş dünyasından bahsetmiyorum. Bunun bir silsilesi var. Yani bu nereden başlıyor? Bu konuda biraz daha bilinçli olanlar. Evet, ya yani çok ulus, çok açık söylüyorum. Yani çok uluslu şirketler. Muhakkak. Çünkü onlar global ölçekte sürdürülebilir bir vizyon olarak önlerine koymuşlar. E Türkiye şubelerine de bu konuda e, çalışma yapmalarını zaten söylemişler. E, ya da da bu vizyona daha açık insanlar e, işlenmişler ve çalışıyor. Oralardılar. Evet. E, yurt dışı deneyimleri var. Evet. E bunun 21. yüzyılın en önemli teması ve eğer ticaret yapmaya iş yapmaya devam edeceklerse bilmeleri gereken ve faaliyet göstermeye gereken bir şey olduğunu biliyorlar. Yani bunu kendilerine düzenlemek gerektiğini. E, i̇kinci grup e, Türkiye İş Dünyası açısından e, bu aile grupları diyebileceğimiz. Hmm. Çünkü onlar e, hani böyle aldık kaçtıdan çok Daha olduğu oturaklı sermaye grupları kısa evet. vadeli çıkarlardan daha uzun vadeli. Ve birkaç jenerasyondur Tabii. zaten e, sektörlerinde Aynen var öyle. oldukları için de. E, çok e, tabi insan kaynakları güçlü. Hani bu konuda e, iyi danışmanları var. E, bir sürü yerden bilgi akıyor Alın onlara. Evet. Evet. Bence o çok önemli bir şey. E, içlerinde çok vizyoner olan yöneticileri olanları var bütün yani ikinci halka da bence bunlar. Hmm. Sonra buradan aşağı doğru bir de girişimciler var yani hmm. bu alanda çünkü dünyada da bu biraz inovasyonla çok ilişkilendirilen de bir süreç Çünkü yeşil inovasyon deniyor Çünkü bugüne kadar düşünülmemiş bir sürü açık açık var. Yani iş yapma biçimlerinde. Evet. Yani çok kolay toparlayabileceğiniz... Yani şu, bugüne kadar çünkü enerji harcamak... Enerji bedava olduğu için... Enerji doğa... <gülüyor> o yöne şey yapmış. <gülüyor> değil, yani... Ne kadar Tabii. çok enerji harcam diye... Şey vardı hani... Ülkenin geniş gelişmiş Doğa diye, tükenmez gösteriyor. ve insanın Do emrine sunulmuş vaziyette evet. çünkü. Yani, Aynen öyleydi. E, kafaları Ama öyle. Ama şimdi böyle bakınca birden bir bakıyorlar... Her taraf kaçık... Yani kaçaklarla Doğru. Dolu. Kaçıklarla da dolu. <gülüyor> Yani boşa akan kaynaklar. Ee, şimdi orada hemen e, yaratıcı insanlar e, geliştirmişler. Bir şeyler geliştirmişler. Yani verimliliğe geliştirmişler. de bu tabii, bir tabii, katısı oluyor. Hem verimlilik, verimlilik de. hem de tasarrufa tabii, yönelik. Tabii yani bir de kısa önemli dönüşler alabilecekleri şeyler bunlar. Hani Bir şey yapıyorlar. Hemen değiştiriyorlar. Bir de işte mevzuat konusunda çok geride. Ee, hı hı hı. Şimdi AB çevre mevzuatı biliyorsunuz. Uyum süreci var. E, onda inanılmaz şeyler var. Evet. E, yani biz tıbbi sıvı atıklarımızı Hayala kanalizasyona döküyoruz yani. Şimdi birisi oturmuş bununla ilgili bir cihaz geliştirmiş. Hani bunu şey yapacak. Biz onu geçen aylarda hmm. işledik. Yani bu tür olanakları Enteresan. izleyenler var. Evet. Ee, bir yankı var yani aslında. Hı -hı, hı -hı. Peki karar vericiler, politikacılar daha böyle e, bakanlıklardan ee, gittiğiniz, konuştunuz veya aldınız herhangi bir tepki yorum var mı? Evet zaten biz hani üçlü bir ayak üzerinden yani yurttaşlar... E, şey iş yapma e, iş insanları ve e, kamu aslında yani bizim böyle bir e, sacara, üç, ayaklı. üç ayaklı bir şey. Evet. Zaten bi, bu dünyada da hani bir şey yapacaksanız bundan üzerine evet. de bir şey aktörleri kabul etmeniz, tanamanız, e, onlar üzerine e, çalışmanız gerekiyor. Hı -hı. Kamu Türkiye'de bir kapalı kutu bir kere. Yani ne yaptıklarını e, iyi şeyler yapsalar bile onları da bilemiyoruz. Hı -hı. Kötü şeyler bile yapsa yani sonrasında e, sonuçlarını, sonuçlarını hı -hı. bu çok bir kere Tabii bu sürece aykırı bir şey çünkü şeffaflık, şeffaflık asıl esas yani hesap verebilirlik ve şeffaflık üzerine evet, evet. bu süreç kurulu. Kimse hiçbir şeyi bu konuda tamamen bildiğini falan iddia etmesin. İddia etmiyor yani iddia muhakkak, ederseniz muhakkak. yanlış yapıyorsunuz. Ee, ama şunu ben şunu da biliyorum şunu görüyorum yani çünkü bu konuda bütün toplantıları takip etmeye çalışıyorum. Ee, orta kademede çok fazla iyi şey var kamuda. Hmm. Ee, yani genç diyebileceğim hmm. 30 yaş e, e, bandında evet. altı üstü e, bunlar çok iyi konuyu biliyorlar e, yabancı dil biliyorlar takip Diyor. ediyorlar hmm. ama biraz sistemin açıkta... kurbanı mı oluyorlar tabii, şeffaflık olmaması zaman ve zaman e, tartışma kültürünün işte tabii, sivil toplumla iş dünyasıyla kamunun Bir arada oturup bu meseleleri tartışmamasından, karşılıklı fikir alışverişi e, yapma e, kültürünün çok fazla gelişmemesinden herhalde. Kadrolar çok sağlam ama yaptıkları işleri e, çok iyi ortaya koyamıyorlar, çok iyi gösteremiyorlar herhalde. Tabii tabii da böyle uygulamaya böyle da dönmüyor yani proje aşamasında kalan kalıyor. şeyler e, yani fikirler onlar hep e, ama dediğim gibi yani sadece şöyle bir umut. Yani bizim bu kadar vaktimiz var mı onu bilmiyorum. Hı hı. Ama e, yani bu, bu insanlar e, tabii ki e, şey yapacaklar. Daha üst konumlara gelecekler. E, yavaş yavaş yükselecekler. Yani şimdi işte uzman e, düzeyindeler ama e, bu insan bu böyle bir insan kaynağının yetişmesi de önemli. Çünkü şimdi karar vericileri, e, danışmanları, müsteşarları e, onların da bu konuda bilgisi yok ki. Evet. yani hani hadi diyelim hadi yapalım neyi yapalım yani e, bu konuda kim kime bir şey e, anlatacak ve öğretecek Türkiye'de. Evet istişare e, ciddi, mekanizmasını evet. oturtmak e, lazım. Çok kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Ba yani biz Doğru. Biz bazen hafif oluyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum. Hani niye hemen böyle yapmıyorum? Hı -hı. Ya, o süreçler o kadar kolay değil. Evet. Yani güneş enerjisine çok e, büyük teşvikler verdi İspanya. Bütün sistem çöktü. Yani sonrasında. Hı -hı. Büyük bir akın oluyor. Onu kontrol edemiyorsunuz. Yani her şey böyle Ee, yani Düşündüğümüz kadar da basit değil tabii yani bir ülkeden bahsediyoruz. Onun evet. için kamu yöneticiler ama yani e, onlar da şeffaflığı daha kapalıysalar zaten bu bilgi onlara daha kolay gelecek. Evet. Ama onlar da biraz işte e, Türkiye'nin geleneksel yapısı güvenmiyorlar ona korkuyorlar hı hı. süreç biraz böyle işliyor Evet şimdi isterseniz bir ara verelim bir parça dinleyelim ardından derginin bu ayki kapağı ilginç biraz onun üzerine konuşalım Ekonomi ekoloji programında Eko IQ dergisinin yayın yönetmeni Barış Doğru'yla birlikteyiz bu hafta. Biraz Türkiye'de hem çevre hem ekonomi meselelerine nasıl bakılıyor işte onları konuşuyoruz. Onlar dergide her iki kavram üzerinden farklı örneklere yer veriyorlar. Bu, bu ayki kapakları da ilginç bir konu üzerineydi. E, bu e, İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da çevre konularında yazılar yazan e, George Monbio e, geçtiğimiz aylarda bir e, fikir attı ortaya e, doğaya fiyat biçilebilir mi hatta çok kesin bir dille biçilmeli e, dedi ve bunun üzerinden bir tartışma başladı. E, Eko IQ dergisi de bu tartışmayı genişletti ve e, bir kapak konusu e, üzerinden bir dosya hazırladı. E, derinlemesine olarak, e, derinlemesine bir şekilde e, inceledi bu konuyu. E, şimdi e, onun üzerine biraz konuşalım. Yani bu tartışma, yani George Mombio gibi bir, birisi e, bu fikri nasıl ortaya atmış olabilir ve Ee, ...tabii ki tartışılacaktı, ya yani tartışılmasına gereken bir konuydu. Ee, sizin yaklaşımınız nasıl oldu dergide bu konuya? Ee, aslında şimdi şeyi, e, hakkını verelim. Tartışmayı Türkiye'ye taşıyan e, Yeşil Gazete oldu. Evet. E, i̇nternet üzerinde. Hı -hı. E, George Monbihan'ın yazısını e, çevirdi. E, George Monbihan'ın yazısı zaten dünyada da yankı bulmuştu. Evet. E, çok iki gün sonra da işte Tony Juniper e, cevap Hı -hı. verdi cevap aslında. Verdi. Yani tartışma öyle başladı ama herhalde e, tarafların pozisyonları herhalde birazcık e, daha önceden birbirlerini biliyorlardı. Yani <gülüyor> e, konumdan yani bir şekilde e, bildikleri bir e, durumdu. Ama bunun e, yani açık bir şekilde e, tartışmaya devam etmesi e, bence anlamlı. E, biz de bunu çok anlamlı bulduk. E, evet. Yani çok kesin cevaplar e, verenler de var bu konuda. E, benim o kadar açık... Kendi kişisel olarak açık cevaplarım yok. Hmm. Zaten dosyayı hazırlarken de e, her iki taraftan da değişik düşünceleri e, açıklayacak. E, söyleyeceğine inandığımız e, kişilere gittik. Hatta biraz da yani düşündüğümüzden başka şeyler söyleyenler de oldu. Yani biz hmm. görüşü e, olumlu veya olumsuz hani bakacağını düşündüğümüz kişiler çok e, değişik cevaplar da aldık. E, özellikle mesela Boğaziçi Üniversitesi Fikret Adaman Hmm. la görüştük. Hmm. Fikirde daman e, ekolojik ekonomi üzerine çalışıyor. Fakat bu değerleme yani e, doğa değerleme fiyat fiyat bitme hani fiyat belki biraz şey oluyor. Biz de öyle dedik ama. Kıymetlendirme Kıymetlendirme, yani, kıymetlendirme yani, değer Mehmet biçme evet. denilebilir. E, mesela o konuda hani çünkü çalıştığını bildiğim için ben hani yani bunun hı hı. yapılması gerekir e, diye düşünürdüm. Mesela Fikirde daman çok değişik bir yaklaşım var. E, diyor ki yani. Evet George Monbihan'ın da dediği gibi bu bir özelleştirmeye de yol açabilir. Yani bunu neden böyle olmasın böyle bir e, tehlike var. Yani kimilere de şunu diyebilir e, bu kadar bedeli e, tamam o zaman yapalım. Evet, evet, evet, kullanalım evet diyebilir, diyebilir. E, diye böyle bir e, kapıyı yani böyle bir kapının da olduğunu söylüyor. <gülüyor> yani üstelik yaygın kapitalizmde kapitalist sistemde de bu e, çok e, oluru olabilecek bir şey yani parası e neyse verelim alalım yani bu işte arazi veya işte doğal bir kaynak e, her neyse Tabii tabii yani e, çok da hani gayri meşru sayılacak bir şey değil e, yani kapitalizm, <gülüyor> şu <gülüyor> e, kapitalizm şu anki şu anki de mantık açısından verilebilir fakat ama başka bir kapılar da var yani şimdi e, biz sen kapitalizm dediğimizde tek bir şeyden artık bahsediyoruz mu ben bundan çok emin değilim yani herkes aynı şeyden mi bahsediyor? Hı -hı. E, açıkçası ben çok emin değilim çünkü e, hani e, nihayetinde kapitalizmin tersi ya da e, o, olmayınca e, hani neyi kastediyoruz? Kamu e, işte e, kamu ekonomisini mi yani tamamen yukarıdan e, planlama, yanına, ekonomi planlama mi? ekonomisini mi kastediyoruz? Yani ben hani o konularda e, biraz e, değişik bakıyorum yani Hı -hı. E, emin değilim daha doğrusu o konuda da. Ee, kuşkudayım. Bazı şeylerde kuşkuda olmak gerekir diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'den işte bu tartışma da e, Fikret, e, Fikret Adaman. Peki Türkiye'deki tartışmaya gelmeden bu, önce sizin incelediğiniz kadar detaylı e, yurt dışında başka yayınlarda bu e, tartışma e, bu kadar irdelendi mi? Ya farklı görüşler böyle ee, alınıp sizin yaptığınız gibi yok. incelemediler değil biz, mi? Biz görmedik. Görmediniz. Biz görmedik. Olabilir. Hı -hı. Çünkü tabii çok yayın var. Evet. E, hepsine ulaşmamız mümkün değil. Biz bir şekilde e, takip etmeye çalışıyoruz. E, basılı bu konuda yayınları e, internet ortamından da e, basılı olarak da. E, fakat ben öyle bir şey görmedim. F Hı -hı. Üzerine yazılar çıktı. Bir iki evet. tane daha yazı çıktı. E, daha önce baktım e, araştırınca derinlemesine daha önce bu konuda e, yazanlar olmuş. Yazanlar olmuş. Ee, zaten yani bu bugünün tartışması değil bu Exxon Valdesi davasında e, biraz hmm. e, evet, onu yani. somut örnekler nasıl mesela burada şekilleniyor işte şimdi orada e, mesela Fikret Bey e, Fikret Adaman diyor Fikret Hoca e, işte orada mesela çok işe yaradı bu çünkü işte Exxon e, Valides davası olarak bilinen e, büyük o tanker kazasında e, büyük bir çevre felaketi oldu e, ve e, Exxon yetkilileri demiş ki evet oldu yani old, özür dileriz ne yapacaksınız demiş. Yani buraya getirmişler. Hakim de siz görürsünüz diye bir heyet seçmiş hmm. ve şeyi hesaplatmaya, zararı hesaplatmaya kalkmış. Yani öyle bir büyük maliyet çıkmış ki çünkü işte yani bu çok ince, ince hesaplanması gereken bir şey. Çeşitli hesaplama yöntemleri de var. Evet. Ayrıca tek bir yani bitmiş de bir tartışma değil. Şöyle hesaplanmalı, böyle mi hesaplanmalı diye hmm, de. Metodoloji tartışmaları. tartışmaları. Metodoloji tartışmaları Tartışması. da var. Çünkü çok zor bir alan hani öyle 2 artı 2'nin bir şey değil. Ama öyle bir rakam çıkmış. En son korkmuş tabii yani. Hmm. E, ve o tazminatı ödemek ona hali zor gelmiş. Şimdi bu Deepwater Horizon için aynı şey geçerli. Yani bu hesaplamalar e, kaza sonraları e, ya da e, bu e, tahribat sonrasında çıkan hesaplamalarda mesela çok e, aslında ekolojistlerin işine yarayan bir şey. Yani çünkü bak hmm. böyle bir... O manada bir yararı evet. oluyor bu, bu bu da neye yol açıyor? O zaman e, önlem almak zorunda kalıyor. Çünkü o kadar evet. büyük bir para ki. Önleyici doladır aslında. İşte aynı böyle yani, diyecektim. Yani tazminat veya sonrası değil de şurada şu kadar bir kirliye yol açarsanız bunun size şeyi... E, maliyeti. maliyeti bu. Aynen öyle. Hmm. Sigortaya belki bu dahil aynen edilir. Aynen öyle. Yani, Nis nice surumu musunuz? Biraz bak, ba baktım evet. onda bu onla açıldı bir yani e, bir bir e, haber e, üzerine Amerika'da e, bir dizi gerçekten ilginç. İlk de tartışma ilk bölümde tamamen bu Difficult Horizon üzerineydi. Evet. E, çok acayip bir şey yani bunun hesaplanması e, e, şimdi bağlayan e, hmm. şeyi de <gülüyor> nereden geldik biz? E, tazminat sigorta dedik. Ha orada e, şeyi anlatıyor. Aslında hiç iyi kontrol edilmemiş. Yani e, çünkü buna kaynak ayrılmamış. E, evet. Bir tane denetçi varmış. E, 200 tane şeyi denetliyormuş. E, bu e, petrol çıkarma platformu. Hı hı hı. Şey haftada bir kere uğrayamıyormuş. Evet. Şimdi bir daha bunu acaba BP yapar mı böyle Evet. Evet, Yapamaz. O manada ama biz belki biraz daha olayın iyi niyetli biraz daha <gülüyor> saf tarafından mı bakıyoruz? Yani şirketler hiçbir zaman yani her ne pahasına olursa olsun yapalım diyebilir. Ya kamu denetimi, yurttaş denetimi, sivil toplum Bence baskısı, bunlar ikisi iç içe geçecek şeyler. Yani hiçbir şekilde sadece birinin denetimine yani işte hani piyasa mekanizmalarına sadece bırakılamayacağı gibi. E sadece seçilenlerin yani bu seçim yöntemleriyle yani kamunun denetlenmesi de bence şey değil. Yani bunların bence iç içe daha kapsamlı denetim mekanizmaları kurulması gerekiyor. Şirketleri doğru düzgün davranmaya itecek şeyler bence bunlar. İkisi, i̇ki mekanizma da gerekir. Dünyada var aslında örnekler mesela enerji konusunda tarım konusunda böyle watchdog dedikleri izleyici Hı -hı. E Organizasyonlar yani birçok organizasyonu belki bir araya geldi, katkı sunduğu, şirketleri denetleyen, devletleri denetleyen, e, yatırımları denetleyen, onları gerekirse skandallar yapan, listeler yapan mesela Greenpeace'in elektronik atık konusunda evet. yaptığı siz de yer veriyorsunuz yayınlarınızda. Hangi ürün ne kadar yeşil mesela ona evet, değer değerlendiriyorlar. Yani bana geliyor bu şeylerden mesela işte Greenpeace'in değerlendirmesinde birinci olduk, ikinci olduk diye şirketlerin basın bülteni geliyor. Artık onlara PR ön evet. ekleniyor. Ama yani ne kadar hani şey yapıyorlar? Meşruiyet. Evet. Bu Greenpeace'in ve o çalışmanın meşruiyetini de artırıyor. E nihayetinde herkes o zaman yarışmaya başlıyor. Yani rekabet dediğimiz şey Biraz da bunlar üzerine kurulsun yani. Doğru. Evet. Yani hep de kötü şeyler üzerine kurulmuş Kesinlikle. Doğru. Ee, yani bu daha tabii çok tartışılacak da bir konu. Bugünlük süremiz doldu. Ama belki ileride yine programlarımızda görmek isteriz. Gene tartışmaları evet. takip etmek isteriz. Katıldığınız için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji Hazırlayan er: "Hvordan Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan